Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Milliyetten Gökhan Karakaş'ın haberine göre Marmara Denizi'nin kabusu olan Müsilaj, Amerika Birleşik Devletleri'nde de araştırıldı. Uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar Müsilaj'ın 2007, 2008 ve 2021'de de görüldüğüne belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Güney Florida Üniversitesi'nden Fiziksel Oşinografi Profesörü Şuam Hu'nun Marmara Denizi'ndeki müsilajı NASA destekli projesi kapsamında uydu görüntülerinden fark ettiği belirtildi. NASA'nın uydularından tüm dünya deniz ve okyanuslarındaki katı atık başta olmak üzere tüm insan kaynaklı kirliliği izleyen ve kategorize etmeye çalışan Profesör Doktor Şuam Minhun'un Müsilajı diğerleri gibi deniz çöpü sandığı öğrenildi. Deniz çöpleriyle müsilajın uydularda benzer izler bıraktığı ancak Marmara'daki yoğunluğa şaşıran Profesör Juan Min Hu'nun Türkiye'de çıkan haberleri okuduktan sonra bu işin ayrımında başarılı olduğunu vurguladığı haber. Her yıl iklim değişikliği değerlendirmesi yapan ve Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışan Dünya Meteoroloji Örgütü. 2021 yılı raporunda sera gazı salımlarının, deniz seviyelerinin, okyanus ısısının ve okyanus asitlenmesinin rekor seviyeye ulaştığını tespit etti. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, raporun bulgularını insanlığın karşı karşıya olduğu iklim krizi ile mücadelesindeki başarısızlıkların dizgisi şeklinde yorumladı. Fosil yakıt döneminin sona erdiğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarına bir an önce geçilmesi gerektiğini söyledi. Antonio Guterres ve Dünya Meteoroloji Örgütü yayınladığı raporda dünyada karbon ve metan gazı salımlarının rekor seviyeye ulaştığını ve bunun bir dizi iklim felaketine yol açtığını kaydetti. Aşırı sıcak dalgaları Sert fırtınalar gibi hava olaylarının iklim krizinin görünen yüzü olduğunu belirten Dünya Meteoroloji Örgütü. Bir de iklimde bu tür değişikliklerin bir yılda milyarlarca dolar hasara yol açtığını da belirtti. Raporda kuraklık ve sel gibi hava olaylarınınsa küresel gıda fiyatlarını yükselttiğini ve bunun da 2020'de işte hissedilmeye başladığını, devam ettiğini dile getiriyor. Saygın tıp dergilerinden The Lancet 2015'teki çevre kirliliği ve sonuçları raporunu güncelledi ve son araştırmada dünyada her yıl ortalama 9 milyon insanın kirlilik yüzünden erken öldüğünü ortaya koydu. BBC'nin aktardığı verilere göre 2019'da her 6 ölümden birinin nedeni kirlilik. Bunların 1,6 milyonunun ölüm nedeni ise hava kirliliği, yarım milyonunun ise su kirliliği. Komisyonun 2015 yılında hazırladığı kapsamlı kirlilik ve sağlık raporuna güncelleme niteliğindeki bu son araştırmada aşırı yoksullukla ilişkili söz gelimi ev içi hava kirliliği ya da su kirliliği gibi faktörlerden ölümlerde bir azalma var. Fakat sanayi kirliliği, genel hava kirliliği ve zehirli kimyasal maddelerin yol açtığı kirlilikten meydana gelen ölümlerde artış var. Dolayısıyla toplam sayılar gerilememiş. Küresel olarak ev içi ve genel Ortam kirliliğinin 2019 yılında toplam 6.700.000 kişinin ölümüne yol açtığı kaydediliyor. Raporda kirlilik ve kirlilikle bağlantılı hastalıkların kontrol altına alınması için acilen adım atılması, eylem planlarında özellikle hava kirliliği ve kurşun kimyasal atık kirliliğine de odaklanılması çağrısı yapılmış. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre Marmara Denizi'nde su altı yaşam alanında kritik öneme sahip mercan türlerinin korunması için Denize artı bir nefes projesi hayata geçirdi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nur Eda Topçu Danışmanlığında Deniz Yaşamını Koruma Derneğinin yürüttüğü proje kapsamında mercanlar aşılama yoluyla korunması gereken hassas alan ilan edilen Tavşan Adası açıklarına naklediliyor ve yeni mercan bahçeleri oluşturuluyor. Bilim insanları denizlerin yeryüzündeki oksijenin büyük bir bölümünü üreten organizmalara ve denizdeki canlıların yaklaşık %25'ine ev sahipliği yapan mercan resiflerinin son yıllarda iklim değişikliği, aşırı avlanma, çevre ve okyanusların kirlenmesi gibi nedenlerle tehdit altında olduğunu belirtiyor. Küresel mercan resifi izleme ağının dünya çapındaki mercan resiflerini inceleyen güncel bir çalışmasında 2008-2019 yıllarında iklim değişikliği nedeniyle mercanların %14'ünün yok olduğu belirlendi. Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarında Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü Havzası'nda son iki ayda jandarmaya bağlı çevre, doğa ve hayvanları koruma timi dokuz kaçak sondaj yapan kişi yakaladı, para cezası kesti. Deha'ya konuşan jeoloji mühendisi Nurcan Özdemir, baharın gelmesiyle birlikte göl havzasında açılan kaçak kuyuların arttığı uyarısını yaptı. Havzada 12 yıldır kuyu açılmasının yasak olduğunu hatırlatan Özdemir, Son yağışlarla gölde su seviyesi yükseldi. Flamingolarımız tekrardan geldi. Bu su seviyesini korumamız lazım. Göldeki su seviyesinin düşmemesi için kontrollü sulama yapılması gerekiyor. Aksaray'la Karaman'da yüz bine yakan kaçak kuyu var. Bunları belgelendirip kontrollü bir su verilmesinin sağlanması gerekir diye konuştu. Geolog çiftçilerin şu anda ektiği gibi yonca, ayçekirdeği, şeker pancarı ve mısır gibi çok su isteyenler yerine Az su isteyen arpa, buğday, kanola gibi ürünlere yönlendirilmesi gerektiğine kaydeden jeolog Nurcan Özdemir. Konya Havzası Türkiye'de ilk çölleşme ile başlayacak havzalardan. Yarnımızı değil, torunlarımızın geleceğini düşünmemiz lazım. Buradaki kaçak kuyular geleceğimizi kurutuyor. Topraklar şimdiden çatlamaya başlamış diye uyardı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.